Zenginlik halinde Allah'a şükretmek, bela anında sabır, harp sahalarında doğruluk ve kazanın acısına rıza göstermek, düşmanlarımızın başına bir musibet geldiğinde ona sevinmemektir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber fakihtirler ediptirler, neredeyse peygamber olacaklar. Ne şerefli hasletler varmış sizde?" dedikten sonra bizlere gülümseyerek şöyle buyurdu: "Size 5 haslet vasiyet ediyorum ki Allah o hasletlerle sizin için hayır hasletlerini kemale erdirsin."